Allah Allah Allah Allah Allah Allah Selamun aleyküm ve rahmetullah İnnel hamdülillah nahmaduhu ve ve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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فان اصدق الحديث كلام الله واحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور المحتثاتها وكل محتثه البدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلالة في النار Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم: "من كان يريد العزه فلله Allah Subhanahu Teala şöyle buyurmaktadır: Her kim izzeti istiyor ise izzetin hepsi, şan ve şerefin hepsi Allah'a aittir. Değerli Müslümanlar Rabbimiz Teberreke ve Teala Bu ayeti kerimesinde İzzetin kaynağı olarak Kendisini göstermektedir O halde Allah subhanehu ve teala İzzetin, şan ve şerefin Kaynağıdır Müslümanlar ise Yeryüzünde Allah'ın kendilerine Vermiş olduğu bir izzet Üzeredirler Değerli Müslümanlar çünkü Müslümanlar şan şerefi ve izzeti maddiyatta mevki ve makamda görmezler. Onlar onlar ekonomik sınıfları, onların toplumdaki sosyal statüleri, ekonomik kazançları, mevki ve makamları ne olursa olsun onlardan birisini Allah'tan kork dediğin zaman içini bir ürperme sarar ve ...o kişiyi derhal tövbe ederek Rabbisine döner bir halde görürsün. Eğer Müslümanlarda bu halin nasıl zuhur ettiğini görmek istiyorsanız... ...Ömer İbni Hattab'a bakın. Ömer Faruk'a Allah'tan kork ya Ömer denildiği anda... ...işte o anda sanki bambaşka bir insan gelmiş... Sanki kendisi gitmiş, yerine bambaşka bir insan gelmiştir. Ona Allah'tan kork ya Ömer, yarın Rabbinin huzurunda ne söyleyeceksin denildiği zaman sanki onun kıyameti kopmuş, onun kıyameti kopmuş, sağında onun için mizanlar kurulmuş, solunda sıratı ı mustakim dikilmiş ve kitabı, onun kitabı önünde açılmış ve semadan sanki onun için bir ses seslenmiş ikra' kitabeke kefe binefsikel yevme aleyke hasibe kitabını oku bugün sana hesap sorucu olarak nefsin yeterlidir denilmiştir İşte değerli müslümanlar bu yüzden dolayı izzetin hepsi Allah subhanehu ve Taala'ya aittir ve Allah'ın göndermiş olduğu elçilerine aittir ve Allah'tan korkan, Allah'a itimat eden, ona güvenen ve ona tevekkül eden, ona tövbe eden müminlere aittir. Kafirler ise kardeşler, onlar onlar raflerini bırakıp İzzet kaynağı olarak Allah'tan başka şeylere yönelmişlerdir. Allah Sübhanehu ve Teala onlar hakkında şöyle buyurmaktadır. "Vettehadu min dunillahi aleha. min dunillahi izze." Onlar İzzet kaynağı olsun diye, kendileri için şan ve şeref kaynağı olsun diye Allah'ın dışında ilahlar edindiler وَاِذَا قِيلَ Eğer onlardan birine Allah'tan kork dediği, denildiği zaman اَخَدَتْهُمُ الْاَخَدَتْهُمُ bil بِالْاِذْمِ Derhal o kişiyi günahı kibiri, kibirli bir şekilde haddi açmaya sevk eder hârbuhu cehennem ve işte bu kişinin varacağı yer cehennemdir. Cehennem bu kişiye azap olarak yetmektedir. Değerli Müslümanlar, değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki Allah subhanehu ve taala'dan başkasında İzzeti, şanı ve şerefi arayanlar hiç şüphesiz ki hem dünyada hem de ahirette rezil bir hale düşeceklerdir. Bu sebepten dolayı Allah subhanehu ve teala şan ve şerefi, izzeti Müslümanlara has kılmıştır. Değerli Müslümanlar, asıl sizlere söylemek istediğim şey bu sebepten dolayı hiçbir Müslümana kendi izzetine zeval getirecek bir şey yapması yakışmaz. Ve aynı zamanda hiçbir Müslümana kardeşinin izzetine de zeval getirecek bir söz, bir fiil, bir hareket yapması kesinlikle caiz değildir. Nitekin Mekke'nin önde gelen müşrikleri, Mekke'nin ileri gelen liderleri Resulullah aleyhissalatu vesselam, Kimsesiz olan Fakir ve sahipsiz olan Habbab, Bilal, Suhet ve Ammar ve İbni Mesud gibi Sahipsiz sahabelere Kucak açıyor diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına Gelmekten uzak durmuşlardır Bir gün Mekke'nin eşrafı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek Demişlerdir ki Ya Muhammed Eğer sen şu fakirleri şu fakir fukara takımını, şu bizden zelil olan insanları yanından uzaklaştırırsan, biz seninle otururuz ve belki de senin sözünü dinler ve sana iman ederiz. Sen onları yanından uzaklaştır dediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu kesinlikle kabul etmedi. Mekke'nin önde gelen müşrikleri, tekrardan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelip dediler ki, Ya Muhammed! Biz bunlarla oturmaya utanıyoruz. Sen peygamberliğini ilan ettin. Arap Yarımadası'nın dört bir tarafından kabileler seninle konuşmaya gelecekler. Bizler, bizleri onların yanlarında görmelerini biz istemiyoruz. Eğer sen onlar için ayrı bir meclis kurar, bizim için de ayrı bir meclis kurarsan bizler seninle oturmaya razı oluruz. Kardeşler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu durumu biraz düşündü ve kabul edecek gibi olduğu anda Allah subhanehu ve teâlâ ayeti kelimesinin nazil buyurdu. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. وَلَا تَتْرُدِ اللَّذ۪ينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاتِ وَالْعَش۪يِّ يُر۪يدُونَ Sakın sakına Rablerinin rızasını kazanmak için sabah ve akşam olmak üzere Rablerine dua eden kişileri sakına kovma. Kardeşler bir bakınız Allah Sübhanehu ve Teala o Müslümanların izzetinin kırılmasına kesinlikle müsaade etmemiştir. Kafirlere karşı onların izzetinin, değerinin düşmesine asla müsaade etmemiştir. Halbuki Mekke döneminde Müslümanlar öyle bir haldeydi ki o müşrikler onlara eziyet etmekte ve zayıf haldeydiler. Eğer Resulullah aleyhissalatu vesselam onların bu teklifini kabul edecek olsaydı belki de Müslümanlar için çok büyük bir maslahat olacaktı eza Müslümanların üzerinden kalkacaktı. Zayıf insanlar rahat edecekti. Belki de o eşrafın bunu kabul etmesiyle Mekke'nin önde gelenlerinin Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın oturmasıyla birlikte İslam'ı kabul edecekler ve İslam dini Arap Yarımadası'na başta sonradan da bütün dünyaya yayılacaktı. İşte böyle bir maslahat vardı ama Müslümanların izzeti, gururu hiçe sayılacaktı ve Allah Sübhane ve Teala asla ve asla böyle bir şeye müsaade etmedi. Ve Rabbimiz Tebareke ve Teala başka bir ayeti kerime nazil buyurdu ve onda şöyle buyurdu. Vesbil nefse kemalldin yed'un rabbhum bil ghadati vel asyi yuridun sen nefsini, sen nefsini sabah ve la tanu eynaki onlarmı turi dı zinet el hayat el dünyamı ve la tıır mın aqfıl na kalbı mın aqfıl na kalbı mın aqfıl na kalbı mın aqfıl na kalbı mın aqfıl na kalbı mın Dua edenlerle birlikte olmak için sabrettin. Sen onlarla birlikte kal. Sakın sakına, sakın sakına gözünü dünya malına, dünya ziynetine dikip de onlardan yüz çevirme. Ve sakın sakına boş işlere dalmış, hevasına dalmış ve kalbini zikirden gafil bıraktığımız kişinin, her işi aşırılık olan kişinin kişiye tabi olma. İşte kardeşler. Resulullah Aleyhisselatü vesselam bu ayeti kerime nazil buyurmuştur. Bu ayeti kerimeden sonra Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam her daim o kişilerin yanında oturmuş, hatta bir işi olduğu zaman, bir işi olduğu zaman onlardan önce onların meclisinden kalkmaya haya etmiş. Bilal Habeş ve diğer fakirlerden rivayet edildiğine göre Böylesi bir durumda bizler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam işini halletsin diye ondan önce kalkar sonra da o kalkardı buyurmaktadır. Değerli Müslümanlar Ebu Sufyan yine Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu bir hadiste Ebu Sufyan Suhet ve Bilal gibi Müslüman olmuş fakirlerin yanından geçerken onlara tiksintiyle baktı. Ve o izzetli Müslümanlar, çünkü onlar yeryüzünde Allah'ın kendilerine vermiş oldukları bir izzet üzere olan Müslümanlar Dediler ki, ya Allah'ın düşmanı, ey Allah'ın düşmanı, hiç şüphesiz ki Allah'ın kılıcı, Allah'ın kılıcı intikam alacaktır Bu sözü Ebubekir Bekir radıyallahu duydu Ve Sizler bu sözü Mekke'nin önde gelenleri için mi söylediniz diye onlara çıkıştı. Ve olanı biteni gitti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a anlattı. Bakınız Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ona dedi ki ''Ya Ebu Bekir, ey Ebu Bekir sen bu sözün ile belki de onları kızdırmış olabilirsin. Hiç kuşkusuz ki eğer sen onları kızdırmışsan Allah da sana kızmıştır.'' Ebu Bekir radıyallahu teala anhu bunu duyar duymaz hemen kardeşlerinin yanına gitti ve ey kardeşlerim sizler bana kızın mısınız dedi. Kardeşleri de ona hayır ya Ebu Bekir Allah seni affetsin dedi. Bakınız Ebu Bekir ki radıyallahu teala anhu belki de o kölelerin hepsi Ebu Bekir'in parasıyla özgürlüğüne kavuştu. Kim bilir? İnsanları özgürlüğüne kavuşturabilmek için kaç parasını hibe etti, feda etti. Ve lakin İslamiyet kimsenin zengin ya da fakir olmasına bakmaz. Eğer bir kişi Allah'a ve Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş ve hiçbir şey ona şirk koşmamışsa, işte bu elbise bir insan, yeryüzünde Rabbisinden bir izzet üzeredir. Böylesine bir Müslümanın izzetini kırmak, ne kendisine, ne de onun arkadaşlarına yakışmaz. Ve Ebubekir Bekir anh bunu anladı ve derhal onlardan özür dilemek için onların yanına gitti. Değerli Müslümanlar, Değerli kardeşlerim, ne bir Müslümanın, başka bir Müslümanın izzetini kırmaya hakkı vardır, ne de Müslümanın kendi izzetini kırmaya hakkı vardır. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir hadisi şerifinde şöyle buyurmaktadır. Müslümanın izzeti insanlardan, insanlardan mustagni olmasına bağlıdır. Yani insanlara muhtaç olmamasına bağlıdır. Şöyle ki kardeşler, Resulullah aleyhissalatu vesselam böyle söyledikten sonra insanlar o kadar çok insanlardan bir şeyler istemeyi bırakmışlardır ki Ebubekir Bekir radiyallahu teala anhu devesinin üstünde giderken devesini sürmek için kullandığı kırbaç yere düşer de devenin yanından giden arkadaşlarından onu istemek yerine derhal ondan iner ve kırbacı kendisi alırdı. Yeter ki insanlara muhtaç olmamak için Ve kardeşlerin Bu hadisin Bu hadisin iki açısı vardır Bizler bu hadisi iki açıdan da Değerlendirmek zorundayız Hem başkasından isteyen açısından Hem de istenilen açısından Bu hadisi değerlendirmek zorundayız Evet asıl olan budur Asıl olan bir kişinin Başka bir kişiden hiçbir şey istememesidir Ve lakin kardeşler Diğer Müslümanlara da düşen şey o kişiye bunu, o kişiye bu hali yaşatmamaktır. O kişiyi bu hale düşürmemektir. Eğer o kişinin ihtiyacı ortadaysa, muhtaç olduğu şey açıksa o kişinin yüzünü kızartıp, elini uzatıp, rica etmesini beklemeden o kişiye ihtiyacını vermektir kardeşlik olan. Kardeşle bu düşer. Çünkü kardeşler, bizler birbirimizin izzetini, şerefini ve namusunu ayakta tutmakla yükümlüyüz. Rabbimiz Tebarek ve Teala, Allah Subhanahu ve Teala bizleri kimseye muhtaç etmesin. Rabbimiz ne bizlerin ne de İslam ümmetinin izzetine zeval gelecek hiçbir işi yapmayı nasip etmesin. Böyle işler yapmaktan Allah'a sığınırız.